Bismillahirrahmanirrahim Alimden 102 ve 103 Ey iman edenler Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öyle korkun ve herhalde Müslüman olarak can verin Topluca Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın Hani siz düşman ediniz de o kalplerinizin arasını uzlaştırmıştı. Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Siz bir ateş uçurumun, tanken, uçurumunun tam kenarındayken sizi oradan doğru yola eresiniz diye kurtardım. Allah ayetlerini işte size böylece açıklar. Allah'ın ipine sarılmadan bahsediliyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun ayet hakkında. Ona itaat edilip isyan edilmemesi, zikredilip unutulmaması, şükredilip küfren nimette bulunulmamasıdır buyurmuştur. Evet. Ve herhalde Müslüman olarak can verin. Müslüman olarak can vermeniz için sıhhat ve afiyetteyken İslam'a sarılınız. Zira hayırlı kişi bunu adet haline getirendir. Kişi ne üzerine yaşanmışsa o hal üzerine ölür. Hangi hal üzerine ölmüşse yine o halde diriltilir. Bunun tersinden Allah'a sığınırız. Ali Siratü vesselam Efendimiz diyor ki Ey iman edenler Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun ve Müslüman olarak can verin ayeti hakkında yeryüzü halkına zakkumdan bir damlacık damlatılsa onlara hayatı zehir ederdi. Ya zakkumdan başka bir yiyeceği olmayanın hali nedir demiştir. Evet. Nerede olursanız olun topluca Allah'ın ipine sarılın. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet vurulmuştur. Allah'ın ve müminlerin ahdine sığınmış olanlar müstesna diyor. Halim ben 112. ayette de anlaşıldığı üzere Allah'ın ipi Allah'ın ahdi ve zimmeti anlamındadır. Allah'ın ipinin Allah'tan gelen bir ip yani Kur'an olduğu da söylenmiştir. Nitekim Hz. Ali'den gelen bir rivayette o Kur'an Allah'ın sağlam eti, dost doğru yoludur. Bu anlamda gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabı gökten yere uzanan Allah'ın ipidir buyurmuştur. Evet. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah üç şeyden dolayı sizden razı olur. Üç şeyden dolayı da size kızar. Allah'a kulluk edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, topluca Allah'ın ipine sarılıp parçalanmamamızdan, Allah'ın sizin başınıza geçirdiği kimseye nasihatte bulunmanızdan hoşnut olur. Dedikodu yapmanıza, çok soru sormanıza ve malınızı boşa harcamanıza da kızar buyurmuştur. Evet. 104-105 106, 107, 108 ve 109. Ayetler İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır. O gün nice yüzler ağarır. Nice yüzler kırarır. O zaman yüzleri kara olanlara imanınızdan sonra küfür ettiniz, ha? işte o küfrünüzün cezası olarak tadın azabı denir. Ama yüzleri ağaranlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada temelli kalacaklardır. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Allah alemlere zulmetmek istemez. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. maruf emir ve münkerden neyi? Allah subhanahu ve teala içinizden hayra çağıran bir topluluk bunun sonu duyuruyor. Yani hayra çağırmadan, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamadan Allah'ın emrini yerine getirmek üzere tayin edilmiş bir grup bulunsun sunuyor. Daha şöyle der. Bunlar sahabenin ve ravilerin seçkinlerindendir. Yani Allah yolunda cihad edenlerle bilginlerdir buyurmuştur. Aleyhissalatü Vesselam bu ayeti okuduktan sonra hayır, Kur'an'a ve benim sünnetime uymaktır buyurmuştur. Her ne kadar bu iş ümmetin her ferdine yüklenmiş bir görev ise de bu ayetten maksat bu işe bakacak bir grubun bulunmasından bahsediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sizden biri bir kötülük yapıldığını görünce onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle buna da gücü yetmezse kalbiyle bu ise imanın en zayıf noktasıdır buyurmuştur. bir başka rivayette ise bundan sonra bir hardal tanesi kadar onun imanı yoktur. Evet, bu konuda birçok hadis-i şerifler gelmiştir. Yeri geldikçe açıklanacak. Sonra Allahü Teala kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın buyurarak kendilerine apaçık deliller geldiği halde iyilikleri emir ve kötülükleri yasaklamayı terk eden, parçalanıp ihtilafa düşen geçmiş ümmetler gibi olmayı ümmete yasaklamaktadır.